Değerli Burçefem dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün çok değerli bir hocamızla yine birlikteyiz. Nurullah Dağ hocamız. Kendileri ilahiyatçı, kari. Nurullah hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Hocam isterseniz öncelikle sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlayalım mı ne dersiniz? Tabii elbet. Evet değerli Burçefem dinleyicileri Nurullah Dağ hocamız. Enbiya suresinin 101 ila 112. ayetlerini okuyorlar. Buyurun hocam. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezî سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضو السماء كضير كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن وَلَقَدْ ذَكَّرْنَاكَ مِن قَبْلُ فَمَا ثَنَّىٰ بِكَ إِلَّا في هذا لبلا غل قوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 121. لقوم عابدين 122. وما أرسلناك إلا رحمة ليموم <تصفيق> فإن <تصفيق> <تصفيق> in لكم ومتاع إلى حين. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما. سُمٌ وَإِنْ أَدْرِي لَعَنْهُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حين 129. قال رب احكم بالحق 120. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حُكُمْ بِالْحَقِّ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم Nurullah Dağ hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocamız Enbiya Suresi 101 ila 112. ayetleri okudular. Okunan ayeti kerimelerde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.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 yegane müsteamdır. Mealini verdiğim ayeti kerimeler Enbiya suresinin 101 ila 112. ayetleriydi. Evet Nurullah hocam Enbiya suresi 101 ve 112. ayetleri okudunuz. Öncelikle şuradan başlayalım hocam. Siz gerçekten bu konuda çok güzel, çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız çalışmaları da yakıyla takip ediyoruz hocam Allah razı olsun Öncelikle bu okuduğumuz aşşı şerifte hangi makamla başladık nasıl devam ettik ve nasıl tamamladık hocam Evet okumuş olduğumuz Enbiya suresinden yaklaşık bir sayfalık bir yer ee, son ayetleri son sayfası Tabii Kur'an tilavetinde bir üslup vardır makamsal bakımdan Evet. Bir beyati makamıyla giriş yaparsınız ve o makam sizi artık sırasıyla yönlendirir Yeri geldiğince bir rast yaparsınız, yeri geldiğince bir nihavent, yeri geldiğince bir hicaz veya bir segah yaparsınız. Bugün okumuş olduğum yerde ben her zaman olduğu gibi Kur'an tilavet sisteminde bir üslup durumu zaten. Beyati makamına giriş yapmak. Evet. Beyatinin dışında çok nadirdir. Mesela dünyanın ünlü Kur'an okuyucularından özellikle bir takım Kur'an yarışmalarına, programlarına katılan karilerden dinlemeler yapıyoruz yer yer. Ee, önünde şöyle bir dakikalık iki dakikalık şöyle protokol bir okuyuşu e, olduğu için bakıyorsunuz bir Ahmet Nayna Eûzü Besmine çekip hemen bir Rast'tan giriş yapabiliyor veya bir Nihavent'ten giriş yapabiliyor bunlar çok nadirattan şeyler ancak genel anlamda e, bir beyatiyle başlamak beyati ben buna bir bayat bir makam diyorum da çok ilmi bir ifade değil ama yani o tilavete siz başlarken bir bayat bir başlangıç yapıyorsunuz. Şöyle ağırdan ağır bir tonlamayla giriyorsunuz. Hı hı. Bayat bir şekilde. Zannedersem beyati ismi de oralar da. Bile esinlenerek bilemiyorum. Ee, çok böyle makamların evet. ilmi teorik kısmıyla ilgilenmiyorum ben. Ee, ancak Kur'an tilavetine yansımaları nasıldır? Bunu da Mısır tilavet dünyasından hareketle ben bu çalışmaları yapıyorum. Ve yeri gelmişken bir parantez açayım. Kur'an tilavetinde uygulanacak olan bu makamları öğrenecek. Özellikle kari arkadaşlara, kari adaylarına da tavsiyeler. Kur'an tilavet sisteminde, evet. özellikle Mısır tilavet sisteminde Kur'an-ı Kerim'i okumanın makamsal boyutları bellidir. Kari adaylarına benim burada bir parantez açacağım. Kari adaylarına ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak isteyen herkes için evet. e, bir mesaj niteliğinde olsun bu. Böyle teorik bakımdan uygulamada dahil bir müzik okuluna, bir musiki okuluna gitmenin ben çok önemli e, olmadığını düşünüyorum. Çünkü orada siz gidersiniz, tamam belki bir makamın, beyati makamının çok ciddi bilimsel tekniklerini, bilimsel yöntemlerini, giriş çıkış vurgularını, işte notasal bakımlarını belki öğrenebilirsiniz. Fakat onun beyati makamının Kur'an tilavetine yansıması nasıldır? Bunu eğer o öğretici arkadaş bilmiyorsa siz bunu Kur'an'a yansıtamazsınız. Hmm bunu evet. e, kesinlikle Femi Muhsin derilen ve o sahada uzmanlaşmış dünyanın işte bu ünlü Kur'an okuyucuları dediğimiz isimleri malum o şahsiyetlerden böyle dinleyip o makamları tahlil etmek e, evet. saniyesi saniyesine belki harf harf kelime kelime böyle tahlil etmekte çok ciddi faydaları var. Bu işin sadece böyle, sadece evet. uzaktan dinlemeyle olmaz mı diyorsunuz? Uzaktan da olacaktır ancak bir temelini aldıktan sonra Mesela bir beyati makamını ben şimdi e, ifade efendim? edeceğim. Hı hı. Nasıl bir giriş, nasıl bir gelişmeye sahip olduğunu ve nasıl bir sonuç verip bu bir kompozisyona benziyor. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır yani. Evet. Siz makama girersiniz ve o makamda biraz seyredersiniz ama artık makam değişikliği söz konusu olacaktır. O değişim esnasında bir son noktayı vurup geçmeniz lazım. Hı, evet. Şimdi... E, Uygulamalı yani yapalım olacak. E, Hı -hı. Evet, ...bu bölümde ben tabii beyat makamıyla Makamı'na bir giriş yaptım. Evet. Ardından işte bir Ras Makamı'na, ardından bir Nihavent Makamı'na ve bir Hicaz Makamı yaptım. Segah okumayı çok isterdim. Segah'ı çok seviyorum. Çünkü çok hareketli bir makam. Ama denk gelmedi. Makamı e, sizin o anki haleti ruhiyeniz ve okuyuştaki o terkip sizi yönlendiriyor. Evet... Şimdi bir manada tabi evet, tabii onu da keşke dikkate alabilsek evet, evet. bunu en güzel tabi yapanlar işte Mısır dünyasının Mustafa evet. İsmail'ler işte Abdus Sametler Ahmet Nayna'lar bunu çok güzel yapıyorlar ve uzun vadede yapılabilecek şeyler öyle ben he deyince Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyamıyorum yani böyle de algılanmasın Ahmet Nayna'nın bir ifadesini hatırlıyorum ben Ahmet Nayna üzerine e, çalışmalarımı yaptığım için Metin Bey evet. ekseriyette de konuşmalarım hep onun üzerinden olacaktır yani bir Mustafa İsmail, bir Abdus Samet'i belki yer yer ifade ederiz ama Ahmet Nayin'e benim yaklaşık 20 yıldır takip ettiğim ve e, onun üslubuyla okumaya çalıştığım bir okuyucu. Evet. Onun bir ifadesi var. Ben Ahmet Nayin'e oluncaya kadar tam 35 yıl çalıştım demiş. Hmm. Şimdilerde 1954 doğumlu. Yaklaşık bir 66, 60 yaşında, 61, evet. 61 yaşında oluyor. Yani 10 yaşında bu işe başlamış olsa 45 yaşında bu işin üstadı olmuş birisidir. Şimdi söz konusu Beyati makamı tilavete giriş makamıdır. Bir bayat makamdır. Hı hı. E, tilavete yavaş yavaş giriyorsunuz. Kur'an tilavet sistemi işte Beyati makamıyla başlar, işte Rast makamıyla gider, Nihavend makamıyla gider vesaire. Bunu ben bir sofraya, bir yemek ziyafet sofrasına benzetiyorum. Yemek yemeye nasıl ki bir çorba ile başlarsınız, ardından bir ana yemek gelir ve bunun yanında bir pilav gelir. Ve ardından işte bir tatlıyla falan bu iş noktalarsınız. Evet. Hep bu gibi. İşte beyatiyle başlıyoruz. Eûz Besmî'le çektik ve ardından yavaş bir modda. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ bu bir tabi beyati makamıdır. Fakat o mub'adun ifadesindeki o nameye bile okuyucular, dinleyiciler dikkat etmeliler. Orada okuyucuyu çok iyi dinlemeli ve bu acaba kaç hamlede bu işi bitirdi? Mub'adun, dun. Bu geçkiler mesela çok önemli. Evet. ...tarih adayları... ...düzü olmayacak. E, çok... ...olmayacak. Yani öyle de olsa bile... Hı -hı. E, ...onda da bir tını söz konusu... ...bir giriş çıkış söz konusu... ...onlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Hı -hı. Şimdi Beyati makamı böyle bir giriş makamı... Tabii ...ben beyati her zaman ifade ederken... ...aklıma hep Mustafa İsmail geliyor. Bu arada hep böyle... ...klasik bir makam formatından ziyade... ...araya bir takım şeyler sıkıştıralım isterseniz. Tabii, tabii. Mustafa İsmail'in meşhur bir Yusuf Suresi vardır. Bu Yusuf Suresinde... İz gâle yusufu li ebihi ya diye başlayan dört numaralı ayetten giriş yapıyor tilavetine. Bunu da bir takım ben hoca arkadaşlardan aslında dinledim. Bunun alakalı şöyle bir ifade var. 1957 yılında Suriye'de okuduğu bir kaydı var. 1958 yılında İskenderiye'de okuduğu bir kaydı var evet. üstadın. Ben tabii yıllar önce tilavet hayatıma başlarken Mustafa İsmail'in 1958 yılındaki İskenderiye kaydıyla başladım. o Yusuf ve Hakka surelerinden oluşuyor fakat günümüzde bir yaygınlık var özellikle bu işte ilgilenen hoca arkadaşlar 1957 Suriye kaydını daha bir ön planda sanki tutuyorlar <gülüyor> ben de onu dinleyince tabi benim hafızamda kalan analizler hep İskenderiye kaydından olduğu için evet. oradaki hep vurgular böyle aklıma gelince Suriye kaydı ne hikmettir böyle pek onun yanında çok profesyonel gelmiyor hmm. bana. Ama tabi bu bunu ben biraz ilk dinlenen kayda bağlıyorum. Ben İskenderiye kaydını dinleyip o kaydın içeriklerine vakıf olduğum için, içerisindeki analizlere vakıf olduğum için, vurgulara vakıf olduğum için onu ön planda tutuyorum. Ama bir başka arkadaş Suriye kaydını dinlemiş, onun vurgularına aşina olduğu için belki onu ön planda tutuyor. Evet. Ama 1958 İskenderiye kaydına şöyle bir temas edecek olursam. اِذْ قَالَ li لِي اَب۪يهِ ayetinde... Hazreti Yusuf Aleyhisselam babası Yakup'la bir rüya münasebetleri var. Rüya görüyor. 11 tane yıldız güneşi ve ayı kendisine seçti ederken malum çok meşhur bir kıssa. Evet, evet. da hatta en güzeli. Kalkıyor babasına işte babacığım ben rüyamdan böyle böyle bir şey gördüm. Şimdi Mustafa İsmail tilavete başlarken hani dedik ya beyati bayat bir makam. Evet. Hz. Yusuf rüyadan uyanmış şöyle uykulu bayat bayat böyle. Mustafa hmm. İsmail tilavete aynen böyle başlıyor. Eûz besmine çekiyor. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتْ اِنِّي اِلَى اَخِرٍ Şimdi Hz. Yusuf tabi kalkıp rüyayı babasına anlatınca babası sanki de bu bir peygambere tabi isnat edilmez de. Hz. Yakup sanki evladım nereden çıktı sabah sabah bu rüya işte git başımdan der gibi. Şimdi ben bunu neye istinaden anlatıyorum? Ee, çok yakın bir kari dostumuz, kari hocamız Mısır'da eğitim almışlar. Fetih Melici var. Mustafa İsmail'in çok evet. meşhur talebelerinden birisi. Yakın bir zamanda rah Rahmeti Rahman'a gittiler. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok Aa. ciddi hizmetleri olmuş bu işe. Onun analizlerinden aktarıyorum ben bunu. Hmm, evet. Ben bunu hocamdan dinledim. O kari arkadaşımızdan, dostumuzdan dinledim. Onlar da şifahi olarak Fethi Melici'den dinlemişler. Evet. Şimdi Mustafa İsmail çok bayat bir makamda sanki Hazreti Yusuf'un rüyadan uyanışını remz eder mahiyette. Uykulu uykulu böyle okuyor burayı. Tabi şimdi Hazreti Yusuf babasından gereken ilgiyi göremeyince rüya karşısında sanki babasına babacığım bu sıradan bir rüya değil der gibi çok önemli. İkinci bir çıkış yapıyor Mustafa İsmail. Hı hı. İz... قَالَ يُوسُفُ لِعَذ۪يهِ يَا أَبَتِ اِنِّ۪ي اِلَىٰ اَخِر۪ Böyle bu formatta gidiyor. Şimdi ben Mustafa İsmail'in sanatına çok vakıf olmadığım için çok devam ettirmekte fayda görmüyorum. Ayet-i Kerime'nin tilavet dünyasına yansıyan yönü bu. Evet. Okuyucular, dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar bir de tilavet sistemine bu nazarla bakarlarsa ve Mustafa İsmail'in bu Yusuf suresindeki iş ve çıkışlarına, vurgularına bu şekilde bakarlarsa nasıl da mananın aksedildiğini göreceklerdir. Neden Mustafa İsmail diyoruz? Çünkü bu konuda üstad değil mi? Ekol olmuş. Tabii yani Mısır'da birçok okuyucu mevcut. Yani özellikle 1900'lü yıllardan itibaren 1903 dersiniz karşınıza bir Abduh Abdurradi çıkar, evet. 1905 dersiniz Mustafa İsmail çıkar ve daha öncesinde zannediyorum Abdülfettah Şahşailer, Muhammed Rıfatlar falan var. Abdülfettah Şahşayı belki olmayabilir o karıştırmayayım. E Sonra ardından Bedri Hüseyinler geliyor ardından Kamil Yusuf Behtimiler geliyor onların tarihleri aklımda değil. 1927 Abdus Samet merhumun evet. dur. Ve Yani o 1900'lü yıllar ve 1970'li 80'li yıllara kadar bu iş Mısır'da çok ciddi zirve yapmış bir evet. dönemdir. Yani dinleyicilerin bizim Türkiye'de de her ne kadar böyle Mısır'a e, gidip de orada eğitim almasalar da insanımızın vakıf olduğu okuyucular bunlar evet. e, ve sanat sistemlerine vakıflar. Her ne kadar bizim kendi coğrafyamızda o Mısır tilavet sistemi terennüm edilmese de Mısır sanatı icra edilmese de... Ama son bu, yıllarda edilme, hocam biraz yıllarda dikkat çekmeye bir başladı. Bir, bir dakikaya ademiye başladı insanlar yani. Evet, gördüğüm ben kadarıyla. Ben yani. Evet ben her zaman tabi bunu söylüyorum Metin Bey. Kur'an e, kendi fıtratı üzerine okunmalıdır. Evet. Şimdi dinlediğimizde ben suut makamı mesela suut yani Arabistan dediğimiz orada bile bu sisteme aykırılıklar görüyorum. Yani Kur'an'ın bu fıtrat sistemine aykırılıklar görüyorum. Ya, bir Nısır tavrının aykırılıklar görüyorsunuz. Yok. Yani Kur'an hani fıtratı Hı -hı. üzerine okunmalıdır evet, diyoruz ya. Yani. Evet. Peki bu fıtrat nedir? Evet orası biraz böyle. Tabii düşünülecek bir şey. Ama Suud'dan öyle yükselen sesler vardır ki ben bunu bile Kur'an'ın fıtratına uygun bulmuyorum. Bakın Efendimizin yaşamış olduğu topraklar, e, topraklar ve kuran Kerim'in nazil olduğu topraklardır çok kayda değer kariler okuyucular tabii mevcut ama öyle sesler çıkar ki öyle sesler yükselir ki evet. ben bu fıtrata aykırı buluyorum. Ancak şu Mısır coğrafyasına geldiğimizde sanki böyle Kur'an gerçekten fıtratı üzerine okunuyor gibi bir insanın gönlüne bir sürur veriyor. Evet. Ve bu yüzdendir ki yıllardır Kur'an Mısır'da okundu, işte, e, Arabistan'da nazil İndi, oldu, Mısır'da okundu, okundu İstanbul'da yani, yazıldı. İstanbul'da da yazıldı diye meşru olmuş bir terkip vardır. Evet. Çok yerinde bir şey. Bugün piyasada bulunan kasetlere, kayıtlara ve internet bugün e, yığınla kayıt dolu. Baktığınızda, yani dinlediğinizde her şeyi ayan beyan görüyorsunuz. Evet. E, ama tabii bizim coğrafyamızda Kur'an Arap lahniyle okunmalıdır diye aslında bir ifade var. Arap lahniyle evet. okunmalıdır ifadesini evet. bizim Türkiye'mizde bir mübarek zat kendince mi artık yorumladı bunu ne yaptıysa bilmiyorum ben biraz Türkiye'deki sistemi ona bağlıyorum yani Arap lahni işte Arap tarzıyla okumak değildir diyerekten herkes kendi lehçesiyle herkes kendi özgün işte bir ifadesiyle vurgu yöntemleriyle bu işi okumalıdır bu işi yapmalıdır diyerekten bu Türkiye'de ben ciddi bir etki bıraktığını düşünüyorum yani halbuki dünyanın %99 bölgesinde Hatta şöyle ifade ediyorum dünyanın Türkiye'si hariç her yerde bu iş Arap ile okunur da niçin Türkiye'de biz böyle Kur'an okuruz bunu e, anlamış değiliz. Tabi bunu burada icra eden çok değerli dostlarımız var çok değerli hocalarımız var ilimlerine son derece saygı duyuyoruz hatta ilmi bakımdan bu işe dünyada belki de en fazla ehemmiyet gösteren ülkelerden bir tanesidir. Çünkü ilahiyat fakültelerinde tefsir denilen, kıraat denilen bölümlerde bu işlerin bilimsel olarak çalışmaları yapılıyor, tezler yazılıyor, kitaplar yazılıyor. Çok ciddi eserler var. Fakat tilavet sistemi olarak baktığımızda yani Türkiye'yi bir yere oturtmak çok zor oluyor. Evet. Evet. Nevi şahsına münhasır bir okuyuş var evet. değil mi? Artık bu da burada evet. kökleşmiş bir şey de demek çok yerinde de değil. Böyle dinliyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ancak dediğiniz gibi son zamanlarda bu işe bir rağbet var, bir ilgi var. İnsanlar okuyorlar, öğreniyorlar. Mesela yazmış olduğum yazılardan dolayı beni çok arayan böyle gençler oluyor. Hocam diyorlar işte İstanbul'a gelsek yani bu işi öğretile, öğretebileceğiniz bir mekanınız, bir yeriniz var mı diye. İlgisi alakası olan çok öğrenci var. İlahiyat fakültelerinden arayanlar oluyor. Daha yeni başlamış birinci, ikinci sınıfa. Fakültede maalesef kıraat adına, tilavet adına bir şey görmemiş. Evet. Ee, böyle yazıları falan da okuyunca e, mecmualardan ilgisini çekiyor. Böyle yaklaşımlar sevgilenlerde oluyor. Yani ümit evet. ediyoruz ki inşallah insanlar Kur'an'ın bu gerçek fıtratı üzerine okuma üslubunu kavrar ve dinlerler bol bol. Sadece bu tabi kuru bir dinlemeden ibaret olmamalı. Evet. Dediğimiz gibi bu mana vurgularına çok dikkat etmek gerekir. İşte bir tanesini ben söyledim. Yusuf suresinin dört numaralı ayetinde Mustafa İsmail'i şifahen fetih melici olan talebesi anlatıyor. Evet. Aynen üslup böyle. Yani giriş böyle çok yavaştır. Fakat Hazreti Yusuf ikinci bir vurguyla sanki babasına babacığım bu çok ciddi bir rüyadır. E, bunu lütfen dikkate al. E, dercesine bir çıkışı var Mustafa İsmail'in. Tabi Yusuf suresi bundan ibaret değil sadece. Hemen arka sayfayı çevirdiğimizde bir ifade daha gözümüze çarpıyor. Vace'u Ebehimi şaeyebkun ifadesinde Hz. Yusuf kardeşleri tarafından hani kıra götürülüp de oynatılır ya. Evet. E, babasından zorla da olsa izin alınır. İşte kırlarda bizle beraber oynasın, gezsin, tosun, açılsın dercesine kardeşleri babasından kopartıyorlar Hazreti Yusuf'u. Ancak Hazreti Yusuf'un tabii başına gelecekler var. Arka planda bir plan yapmışlar. İşte götürürüz, bir kuyuya atarız e, ve bir kervan gelir alır götürür. Sonra biz de bir kanlı gömlekle babamıza geliriz ve kurt yedi deriz. Şimdi manaya insanlar aşina. Hazreti Yusuf'un kıssasına insanlar aşina. Ama şimdi çok enteresandır. Belki siz de bir yerde bilmiyorum denk geldiniz mi buna? Arapçada cae fiili gelmek demek. Evet. Ve kardeşleri geliyorlar. Ebehum babalarına işe eyyebkun. Akşam. Akşam, akşamleyin yebkun ağlayarak ya, geliyorlar. Şimdi benim tahlilimi analizime göre burada Ca e fiili bir de en sonda yebkun ağlamak fiili var. Hmm. Ee, Mazi müsaade. Evet ağlamak fiili var. Gelmek fiili var. Bir de işin perde arkasında bir kurt var. Çünkü Hazreti Yusuf'u yiyecek yani. Evet. Ne kadar da mecazi olsa da yiyecek. Şimdi bu cae fiiline iki tane gelme modu yüklememiz lazım bizim. Bir tanesi ağlamalı olacak Evet. bir tanesi de kurdun uluması şeklinde olacak hmm. şimdi cae geldiler tamam kardeşleri geldi evet. işin perde arkasında da bir kurt geldi şimdi Mustafa İsmail'in okuyuşuna baktığımızda kurt gibi uluduğuna şahit oluyoruz dinleyiciler e, bu kaydı dinledikleri zaman muhakkak e, o ayet kelimeye kerimeye bir göz atsınlar diye bir, böyle bir uluma. kurt gibi uluması vardır bu ulumadan siz yebkun, ağlama formatında buraya yerleştirebilirsiniz. Devamlı ne kadar yebkun. böyle manayla insicamlı bir şekilde okuduğu e, aşikar ve ardından bir daha dönüyor yine aynı format. Abdushamet'e bakarsınız yine aynı kayıtta, aynı ayette, aynı ahengi görürsünüz. Ve ce-u, Abdushamet'in geçişi bu şekildedir, ca fiilini uma u evet, derken tabii, bir uluma var yama yani, söz konusu Hı -hı. Ee, bunu tabi Mustafa İsmail'lerden Abdus Sametlerden alan yeni nesil gerçekleştirebiliyor mu Belki biraz zor olsa da en azından böyle olduğu bilinmeli bilinmelidir ve bilinmektedir evet. ne kadar uygulayabilir tabi okuyucuyu dediğimiz gibi o okuma esnasında makamlarla beraber manasıyla beraber ve sizin ses tonunu sizin haleti ruhiyeniz bu işe hep etkiler Sırasıyla böyle tek tek gidersiniz, ses sizi nasıl yönlendiriyorsa, makam sizi nasıl yönlendiriyorsa o şekilde seyreder gidersiniz. Yani bir terennüm ediyorum o esnada ardından ya şuraya hemen ardından bir hicaz sokuşturayım diyemezsiniz. Denilmiyor Çünkü yani. o makam bırakmıyor sizi, evet. o ses bırakmıyor, o halet ruhiye bırakmıyor. Evet. Makamlar enteresandır, kimisi müjde aksettirir mahiyettedir, kimisi insanı düşündürücü formattadır. Kimisi daha bakarsanız bir üst perdeden böyle sesin yükselişini remzeder. Mesela nihamet benim dikkatimi çeker. Evet. Nihamet okuyucu için bir rahatlama potasıdır aslında. Hmm, evet. Diğer makamlara nazaran beyati zaten bir bayat rahat deseniz. bir bayat bir rahatlık var ama bir rastla siz yorulursunuz. Evet. Bir Hicazla siz yorulursunuz. Ama bir nihavendle o yorgunluğu atarsınız, hmm. dinlenirsiniz. Bu makamlar üzerinde böyle seyretmek Kimi zaman insanı dinlendirir Kimi zaman yorar Tabi içerik çok önemli ayetlerin içeriği Hocam içerik demişken hemen bir ara verelim Sonra devam edelim inşallah <gülüyor> Evet değerli Burç FM dinleyicileri Kur'an Vadesi'nde Nurullah Dağ hocamızla Yapmış olduğumuz sohbetimiz inşallah kısa bir aradan sonra devam edecek Kur'an Vadesi. Her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Değerli dinleyiciler Kur'an vadisi devam ediyor Nurullah Dağ hocamızla birlikteyiz. Evet hocam. Evet makamlarla alakalı e, taşlata devam edelim. Nihamet makamı dedik ki Rahatlatır. bir dinlendirici bir rahatlık vardır bununla. Mesela e, dinleyicilerin çok iyi bildiği bir sure her gün okudukları bir fatiha suresinde bunu arz edelim. Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbim بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina's siratal mustaqim gibi nihavet makamıyla böyle yumuşak bir modda gidersiniz. Ancak her makamda olduğu gibi nihavetin de diğer makama geçileceği noktada çok ciddi bir ivme vardır. Her makamda vardır bu. Makamlar arası geçişlerde son perde biraz üst düzey vurulur. Ses biraz iyice kaldırılır ve son nokta son hamle yapılmaya çalışılır. Mesela ...siratallezine en'amte aleyhim... ...gayril magdubi aleyhim... ...vela ...gibi nihamet makamının son perdesi budur. Gördüğünüz gibi bundan sonra bu makam değişmelidir. Evet... Ama tabii tilavet sisteminde şu da var. Okuyucu diğer makamlarda yorulmuştur. Bir rasta, bir hicazda yorulmuştur. Her ne kadar bu Nihaventi sonlandırsa da öyle görünse de Nihaventi bir daha baştan terennüm edebilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke Ne'bud ve İyyâke Nesta'în Az önce yapmış olduğumuz o Nihavent'in son perdesi bir daha vurulur Ama bundan sonra artık Nihavent'e Ben bir daha bir döneyim denilmez yani Nihavent'in böyle bir hususiyeti var Benim e, acizane. Analizlerimden çıkartıyorum bunu evet. okuyucu sadece nihaventte bakıyorsunuz bir Ahmet Nayna Mustafa İsmail nihaventte nihaventi bitirdikten sonra o makamı bir rahatlasın diye bir daha geçiyor evet. <gülüyor> ama nihaventten sonra iş böyle tamamen bakarsınız ki bir rast rasta bırakır yeri öyle bir istek uyanır yani sizde evet. ve şöyle giriş yaparsınız.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 Ras makamının bu ikinci perdesidir. Hatta son perdesi de denebilir. Şimdi artık bakarsınız ki zaten ras sizi yorar. Rast'tan sonra ne yapabilirsiniz? Yani bir segah yine bir ufaktan da olsa dinlendirme formatı vardır. Bakın burada dinlenirsiniz. Evet. Bu arada Yusuf suresinden sonra Besmele çekip de girdiği Hakk'a suresi Mustafa İsmail'in segah makamıdır. Segah makamını çok arzu eden Mustafa İsmail'in o kısımları dinleyebilir. Yusuf Hı. Hakk'a 1958 İskenderiye kaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa İsmail'in segah formatı budur. Her ne kadar Mısır tilavet dünyasında makamların seyri, vurguları aynı olsa da ee, okuyucularda bir takım böyle nüans farklılıkları görülebilir. Mesela kimisi böyle yayarak okur. Kimisi sert vurgulara sahiptir. Kimisi çok fasih, çok nazik okur. Mesela Muhammed Şahat Enver zannediyorum. Mısır dünyasında ayrı bir ekoldür. Onu oku, dinlediğinizde tilavetin böyle yayıldığını ve uzun nefesten dolayı da e, çok ciddi böyle inişler, çıkışlar e, makamlar yaptığına şahit olursunuz. Sonra evet. bir Mustafa İsmail'e gelirsiniz cidden böyle çok sert vurguları vardır. Bu sert vurgulardır ki Mustafa İsmail'i Mısır'da hem eleştirilmiştir Mustafa İsmail bu yönüyle hem de dünyaca ünlü bir kari olmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü o ana kadar Mısır'da böylesine sert vurgulara sahip, böylesine bir ahenkli okuyuş insanlar duymadıkları için... İlk dinlediklerinde Mustafa İsmail'e tepki göstermişler. Bu nasıl bir okuyuştur diye. Ama Mustafa İsmail inandığı şeyin arkasında durmuş. Ve senelerce, etmiş. Evet, ısrar etmiş. Evet. Senelerce böyle çalışmış zaten. 1905 doğumlu, 1940'lı yıllarda zannedersem bir Mısır'da ünlü bir karenin o anki ünlü bir karenin programa hastalığı sebebiyle gelememesinden dolayı Mustafa İsmail programa davet ediliyor. Tabi o da köydeki tanıdığı bir tanıdığı tutup sana okutturacağım bu Kur'an'ı derecesine götürüp <gülüyor> mikrofonu <gülüyor> oturtuyor ve Mustafa İsmail o gün e, çok kısa süreli bir protokol okuyuşu aslında gerçekleştirecektir de ama çok beğenildiği için ifade edildiği üzere bir buçuk saat okuyuş sergilemiş ve işte o an Mısır'ın bütün kanallarından yayın yapılınca Mustafa İsmail böyle tescillenmiş ilahidir ki evet tescillenmiş <gülüyor> ve insanlar artık hatta o güne kadar böyle kari olarak yetişmeye çalışan insanlar da belki Mustafa İsmail'i tekrar takdirde yönelmişlerdir ki ben duyumlarıma göre konuşuyorum Abdus Samet bir dönem denemiş deniliyor hmm. Mustafa İsmail'i ee, ama e, kendi özüyle çünkü çok tiz bir sese sahip e, kendi özünü bir hikmet ilahidir ki allah Teala ona da nasip etmiş herkes böyle e, bir ekol sahibi Abdus Samet bir ekol sahibi Mustafa İsmail öyle ragıp kalveş hala yaşıyor Allah uzun ömür versin. Çok Aha. yaşlandı ama zannedersem bir 75-80'li yaşlar arası e, şu an. Ya eski okuyuşların tabii mümkün değil, gerçekleştiremez ama Ragıp Galveş'in de eski kayıtları çok muhteşemdir. Evet. Dinleyicilerimiz böyle bu karileri de e, tanısınlar. Bunda da fayda mülendiriyorlar. Görüyoruz. Tabii Kur'an e, tilavet ederken dikkat etmesi gereken hususlar var Metin Bey. Allah İsterseniz Allah... hocam onu bir sonraki bölüme aktaralım mı? Ne Ne dersiniz? Pek. Kur'an tilavet ederken nelere dikkat edilmeli konusu çok önemli ve derin bir konu. Onun için inşallah bir sonraki bölümde onu konuşalım hocam. Evet değerli Burç Efendim dinleyicileri bugün Kur'an Madisi burada sona eriyor. İnşallah önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti.